Eûzü billâhi şemîl'il alîm min eşşeytânir recîm. Rabb'i âûdübike min emezât eşşeyâtîn. Lâ eûzü bike rabbî en yahdûrûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ispahan'ın dışındaki bir mahalleden Yahudi mahallesinde. Kendisi zaten Yahudilerden'dir. Şimdi tabii Deccal e, çok konuşuluyor, ediliyor ama insanlar hala Deccal insan mıdır? cin midir? Şeytan mıdır? Ne millettir, ne illettir. Bunu bilmiyor ancak insanların bu hususta e, bilgiye ihtiyaçları var. Sağlam kaynaklardan alınan bilgilere ihtiyaçları var. Çok önemli bir konu. 5 vakit namazda Allah'a sığınılacak bir fitne. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Çoluk çocuklarımızı da muhafaza etsin. Kesinen söylüyoruz. Geçen derslerde de beyan ettik ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, ve sahabe-i kiram Deccal hakkında bizden daha çok Çekincedeydiler Bizden daha çok Korkmaktaydılar Halbuki biz Deccal'ın çıkışına çok yaklaştığımız halde Onlar Bak 1400 küsur sene evvel Bu konuyu daha önemsemekteydiler Biz şu anda daha hafife almaktayız Neden? Çünkü biz Her konuyu hafife almaktayız Artık biz dünyaya dalmışız Ahireti unutmuşuz Bundan dolayı tabi ahireti unutan Dünyaya dalan Ölümü bile hafife almışız Hiçbir şeyi ciddiye almıyoruz e Bu iman zafiyetindendir Tabi sahabe-i kiramın imanı Çok kuvvetli olduğundan bu konuları Çok önemsemişlerdir Onlara ahiret dendi mi cennet dendi mi Cehennem dendi mi Onlar bir ayet duydum bir hadis duydum Onlar ağlamaya başlarlar uykuları kaçar iştahları kaçar moralleri bozulur keyifleri kaçar Yani onlar başka Bir imana sahipler Biz biraz işi, hikaye kabiliğinden artık yani dinlemeye başladık ama Zaten konuyu anlatan da yok e Bu konuyu detayına inen de yok Hadislerle millete beyan eden de yok e Artık bir deccal adı kalmış e İnsanlar onu böyle bir Korku filmindeki öcü gibi falan bir şey e Olarak değerlendiriyorlar Mahiyetinden hiç haberdar değildirler Bu dersler inşallah Bunların duyulmasına duyurulmasına vesile olacak Arkamızdan da bu çekimler eserler halinde kalacak, bizden sonraki insanlara da ulaşacak inşallah. Ee, beklediğimiz üzere yakın tarihler bunlar, 100 sene, 150 sene, 200 sene bunlar hiç uzak tarih değil. Dünyanın ömrüne nispetle, bu kadar geçmiş peygamberlere nispetle yani şu anda 100 sene, 150 sene Allah için hiçbir şey değil. 150 sene, 200 sene nedir yani? Geçen tarihe bakarsanız Artık dünyanın sonu yaklaşmıştır 150-200-300 senenin adı mı olur Ha bize göre çoktur tabi Bizim yaşayacağımız bir müddeti geçer ama Bütün dünyanın e, ömrüne bakılırsa Artık 150-200 senelerden bahsetmek işin tamamen yaklaştığını göstermektedir ki Bu durumda bizim hemen torunumuzun torunlarına falan rastlayabilecek kadar Torunlarımızın e, çocuklarına rastlayabilecek kadar tabi ömürleri Allah bilir kimisi çok yaşar rastlar ama e, yaklaşmıştır tehlike son derece yaklaşmıştır yani insanlar nasıl çocuklarının cehenneme gitmesini istemezler nasıl insan çocuğu oğlunun kızının yanmasını istemezse deccala kanmasını da istememelidir e, bizim nesillerimiz bizim parçalarımızla deccala uyarak kafir olmasınlar Allah'a şirk koşmasınlar e, efendim eee ...inşallah şuurla hareket etsinler... ...Deccal'a karşı direnebilsinler... ...İslam'da sebat edebilsinler diye... ...biz bugün bu sohbetleri yapıyoruz. Bunlar... ...bir... ...efendim... ...Ekim gibi düşünülürse... ...bunların meyveleri daha ileride yenecek inşallah. Ama bizler de böylece... ...bir ibadet yapıyoruz. Çünkü... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu hadis-i şerifleri beyan etti. Deccal hakkında... Yüzlerce hadis-i şerif var. Ve rivayetler var. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği ilimlerden ve gizlenmemesini tembih ettiği ve ümmete duyurun diye tavsiye ettiği, illa birbirinize duyurun diye tavsiye ettiği hususlardır. Onun için biz bu emre uyuyoruz. Sünnet-i seniyeye uyuyoruz. Hadis-i duyuruyoruz. Siz de efendim çeşitli vasıtalarla duyuracaksınız inşallah. Şimdi Yahudilerden olduğu anlaşılmış oluyor. Yahudi mahallesinden çıkacağı, İsfahan'ın haricindeki bir Yahudi mahallesinden çıkacağı efendim zikrediliyor. Vakti saati hususunda Hazreti Mehdi ile ilgili dersleri dinlediniz. Bu derslerde ne anlatıldı? Roma'nın fethi anlatıldı. Ondan sonra çok şiddetli kuraklık olacak. Hani Deccal'ın çıkmasından evvel 3 sene kıtlık kuraklık olacak diye geçen derslerde anlatıldı. Ee, bazı rivayetlerde Katrin Fethi'nden sonra Katı ve Katı diye geçen rivayetlerde e, muhtemelen tabi Nas yok bunda ama bu isim olarak şu andaki vasıflar ve tarifler Venedik'i tutuyor. Hani dedik ya Roma'dan sonra Vatikan'dan sonra Venedik Fethi'nden bahsettik oralarda Hazreti Mehdi'nin ordusunun 7 sene kadar kalacağından camiler yapacağından, tüm dünya İslam'a kavuşturacağından konuştuk Mehdi derslerinde daha evvel bu itibarla deccal'ın çıkışı ne zamandır? Oralarda da hafif geçmişti o derste de. Hani bir yalan haber çıkacak, deccal çıktı falan orduları Hazreti Mehdi'nin e, tereddüt edecekler, dönecekler Şama, Kudüs'e bütün Müslümanlar ailelerini merak edecek falan sonra o haber yalan çıkacak, bunları anlatmıştık evvelki derslerde. Yani Roma fethedildikten sonra Vatikan fethedildikten sonra Hazreti Mehdi tarafından Venedik fethi var. Onların arası yakın. Venedik fethinden sonra Hazreti Mehdi ve orduları işte oralarda İslam'ı yayarlarken e, o sırada deccal çıkacak. Vakti bu. Tabi e, bu rivayetlerde ne dedik çelişki olmaz. Ancak cem edilmesi gerekir. Bu itibarla bu Deccal'ın çıkışı da birkaç türlü olacak diye Onu da daha evvelce anlattık Şöyle ki evvela çıkışında e, Roma fethedildiği zaman Ki çıkışı Bir de Venedik var. Arada birkaç seneler geçiyor Roma fethindeki çıkışı İptidai olacak Yani ilk baştaki çıkışında Evvela halifelik iddia edecek Ondan sonra peygamberlik iddia edecek Bunlar e, Dönem dönem çıkışlarıdır Fakat e, Venedik fetinde ki en son Venedik fetinden sonraki çıkışı hurucu azam yani en büyük çıkış fitneyle çıkışı ilahlık iddia ederek ben sizin Rabbinizim diyeceği haşa ve kella çıkışı olacak. Mütteti meselesi yani süresi Allah muhafıza buyursun ne kadar duracak? Şimdi bazı rivadelerde 40 gün geçiyor. Bu Nevvasim-i Seman'dan edilen Müslüm hadisinde Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi rivatinde 40 gün olarak zikrediliyor. Yalnız bu bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi. Erbaa 40 gün diyor ama yavmin kesene ilk günü bir sene kadar uzuyor. Bir sene kadar uzuyor ilk günü. Ramazan ikinci günü bir ay kadar geliyor. Veya mı cuma üçüncü günü bir hafta kadar geliyor. Şeyroi eyyami geri kalan 37 gün kalıyor. Onlar da bizim bildiğimiz şu andaki 24 saatten oluşan normal günler olarak geçiyor. Ebu Muamama hadisinde İbn Mace ve İbn Huzeyme meşhur muhaddis Hakim Riyay Maktisi Muhtara isimli eseri var on cilt. Bu kaynaklar sahih kaynaklarda geçiyor. İnne yamı dört sene, günleri kırk sene. Bu Buruva'de göre es sene kenis sene. Ama bu kırk senenin bir senesi yarım sene kadar kısa geçiyor. Ve sene keşer ikinci senesi bir ay kadar kısa geçiyor. Ve sene gel Cuma, üçüncü senesi bir hafta kadar kısalıyor. Bunda da tam tersen. Buruva geliyor. Ve akroyami keşşara Yusufu yahdukum ala babil medine ve laiblu gubabah kara hatta yemsiye. Diğer günleri de kıvılcımlar gibi böyle peş peşe kıvılcım çıkar ya ateşten. Öyle hızlı hızlı geçiyor. Hatta diyorum İstanbul'un bir köşesinde bir kapısında diyelim adam e, sabahleyin e, sabaha çıksa e, akşam o olmadan öbür kapısına e, efendim ulaşıyor. Yani diğer günler bu kadar hızlı hızlı efendim geçmeye başlıyor. Yani bir sene kadar geçecek günler sonunda bu kadar kısalıyor. Bu hadis-i şerifin tevili hakkında alimler iki görüş beyan etmişler. Bazı alimler demişlerdir ki aslında gün yine 24 saattir. Aynı durduğu gibi duruyor bir değişiklik olmuyor. Ancak insanların kendi dertlerine düşmesinden kinayedir. Herkes fitnelere düşüp de başının derdine düştüğü zaman günün geçtiğinin farkında olmayacaklar. Bazılarına bir gün bir saat kadar gelecek, kimine bir, efendim, bir ay bir gün kadar gelecek, i̇şte sene ay gibi gelecek. Bu, bu da bir tevildir. Ve lakin bizim görüşümüz bizim, mümkün mertebe tevillerden kaçıp da hadis-i şeriflere zahiri manalarına göre değerlendirmeyi tercih eden kısımdanız. Enes radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde. Ahmed İbn Hanbel ve Tirmizi'de geçiyor kıyamet alametleri bahsinde. La teku hatta etekarebe'z zaman. Zaman birbirine yaklaşmadıkça küçük alametler bahsinde de bunu okumuştuk. Zaman birbirine yaklaşmadıkça yani zamanın bereketi kaçmadıkça kıyamet kopmaz. Ne olur ve tekunü senetu şehri. Kıyamete yakın bir sene bir ay gibi gelir şimdi bile o bereketsizliği yaşamaktayız yani bilmiyorum ben kendi çocukluğumdan 30 sene evvelki zamanlardaki bir haftalar bir aylar bir seneler nasıldı da şimdi nasıl şimdi tabi hiç ne haftanın kıymeti var ne ayın birkaç senelerdir böyle bir bereketsizlik var sizin kendi hayatınıza göre bu değişebilir ancak Hakikaten sene ay gibi ve ekûneşşârukel cuma ay hafta gibi ve tekûneşşârukel cumâ kellûm hafta gün gibi ve ekûnelehum kısya gün saat gibi ve tekûneşşâhâ keblar ve binnâr e, bir saatte bir ateşin parlaması gibi e, efendim birden geçecek. Kıyamet alameti olarak bu hadisebcik rediliyor. Bu böyledir. Yani şu anda da e, bu bereketsizlik başlamıştır. Ama bu tabii ilerleyerek artarak devam edecek şimdi burada İbni Mesud hadisini geçen de okuduk Nuhayn İbni Hammart ve Hakim'in rivatinde ne diyecekti ben alemlerin Rabbiyim işte güneş benim iznimle geziyor teccalın fitnelerini okuduk birkaç dersevel. ders evvel orada ne yapacak istiyor musunuz güneşi durdurayım diyecek dedi hadiste değil mi ne yapacak güneşi havada durduracak bir gün bir ay kadar olacak. Bir hafta bir yıl kadar olacak. Ondan sonra ne diyecek? İstiyor musunuz güneşi yürüteyim? O zaman da hızlı yüzdür yürütecek. Bir gün bir saat kadar hızla bitecek. Bunu okumuştuk değil mi birkaç? Ders evvel fitneler bahsinde. Bunları unutmayın. Dersler takip ister. Birbirine ekli konulardır. Bundan anlıyoruz ki bu hadisten de diğer hadislerden de anlıyoruz ki bu insanlar kendi derdine düşecek de bir günü bir sene kadar uzun görecek şeklinde anlaşılmamalı. Zahiri üzere anlaşılmalı. Yani hakikaten bir gün bir sene gibi uzayabilir. Çünkü güneş durduğu vakitte aynı müddet geçer. O, o gün durur. Bu bir fitne, bir imtihan. Sahabe-i kiram, rıdvanullah teala aleyhimecmeîn dediler ki ya Resulullah o bir gün bir sene gibi olacak buyurdun ya. Diye bak ne soruyorlar. dertlerine Evet. Halbuki onlar 1400 sene evvel yav ne mu barak adamlar. Onların bu anlayışı olmasa sonra gelenler yanmış ya. Adam diyecek ki benim ne işim var dünyanın sonunda Tet gelecek ben ne alakadar eder. Dememişler yani. dediler ya Rasulallah bir gün bir sene kadar olduğu zaman. E peki o bir gün mü? Bir gün. Peki bir günde farz namaz kaç defa? Beş defa. E bir günlük namaz yetecek mi onda? Bak nasıl namazı soruyorlar. İşleri, güçleri, dertleri ne? Namaz. Dertleri ne? Din. Dercal çıkmış, dünya fitneye koymuş. O diyor ki namazın durumu ne oluyor? Gün uzamış. Bize zaten Allah bize en ufak bir şey olsa bırak şimdi namaz apteşi yahu ortalık karışmış sen ne biz en ufak bir mesele de muaf hemen bırakırız buradan da anlaşılıyor ki hakikaten gün o kadar uzayacak ki demek hakikaten uzayacak ki sahabe bu soruyu soruyor Resulullah cevabından sallallahu aleyhi ve sellem, la bir günün namazı yetmez dedi çünkü bir gün ne kadar olacak? bir sene kadar e bir günlük beş vakit namaz o bir seneye yeter mi? E ne olacak ama gece olmuyor e şimdi de kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz. Bir günlük namaz yeter mi? Şimdi kutuplarda nasıl? 6 ay gece. 6 ay gece olan yer sadece akşam yatsı mı kılacak 6 ayda? <gülüyor> ne yapacak? Ha, zaten o kutupların namazı da bu hadisten çıkıyor. Şimdi bile bazıları karıştırıyor ya. Kutuplarda namaz nasıl kılınacak Hoca efendi öyle? İşi gücü karıştırmak isteyen fitneciler var. Hep bunu sorarlar. Ta o zaman cevap verdi. Velakin diru Buyurdu ki onu siz ayarlayın. Niye göre ayarlayın? Namaz saatleri aralığına göre ayarlayın. Yani şimdi normal bir günde miyiz? Yarın normal bir gün değil. Sabahla öğlen arasına kadar 6 saat. Öğlen yine arası kaç saat? 3 saat. İkindi akşam arası kaç saat? 3 saat. 2,5 saat. 3 buçuk saat neyse bir hesap var ya şimdi. E tamam. Akşam mesarası bir buçuk saat neyse bu hesaba göre yapın. Yani 6 saat geçti sabah kılın. 5 saat geçti öğleni kılın. 3 saat geçti ikindiyi kılın. Devamlı öyle o saat hesabıyla ile kılacaksınız. Hep güneş havada duruyor. Ama sen beş vakti devamlı ne yapacaksın? Saat aralığını hesap ederek namazı kılacaksın. Bu da acayip bir şey. Buradan da anlaşılıyor ki gün uzayacak hakikaten ki Bu hüküm belirtiliyor Resulühani leyyamil kısar Kısa günlerde hadis soruldu Hani bir gün bir saat gibi Bir saat bir kıvılcım gibi Durumunda ne olacak Yine deccalın Şimdi de bir bereketsizlik var ama tabi o deccalın zamanında hakikaten zuhur edecek Keyfenu salli ya Rasulullah Fî tilke leyyam sordular Uzun günlerde nasıl hesap yapıyorsanız kısa günde de öyle hesap yapacaksınız. Yani e, bir saatte gün bitti şimdi. E, bir namaz bile kılmadan gün mü bitecek yani? O zaman sen ne yapıyorsun yine? Saat hesabıyla şu kadar saat geçti şu namaz, şu kadar saat geçti namaz. Namazlarını kılacaksın. Buyurdu. Bundan anlaşılan efendim bu şekilde deccalın zamanında ilginç hadiselerle ümmet karşılaşacak. Şimdi Çıkacak çıkacağı keyfiyet yani nasıl çıkacak ne yapacak ne edecek bu tabi biraz zaman alacak okuyacağız inşallah. Bu hususta en geniş hadis en uzun hadis Nevvas İbni Sem'an radıyallahu anh'ın rivat ettiği hadistir. En uzun hadis bu konuda Resulullah'tan duyulan sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra bu Nevvas hadisinin kaynağı nerede geçer? Müslim'de geçer. Bukhari'den sonraki en sahih kaynağımız. müslim içerisinde geçer. Ondan sonra Ebu Umame hadisi radıyallahu anh. Ebu Umame'den gelen rivayet İbn-i Mace'de, i̇bn Huzeyme'de, hakim müstedirekte ve zıya Maktisi muhtarada geçer. Ondan sonra İbn-i Mes'ud radıyallahu gelen bir hadis-i şerif var. Busta, Usta, Nuhaym i̇bn Hammad fitende geçer. Hakim müstedirekte geçer. Ondan sonra Ebu Sa'id-i Hudri'den gelen bir hadis. Müslim'de geçer. Bukhari'de de bazı manaları geçer. Efendim. Yine Ebu Said hadisi, bu hadis hadisi hakim müstedrekte geçiyor. Bu hadis-i şeriflerin toplanmasından, birleştirilmesinden, derlenmesinden ee, ne anlaşılıyor? Deccal'ın ee, nasıl çıkacağı, neler yapacağı, neler olacağı ile ilgili bayağı bir malumat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Allah Teala ümmeti tarafından onu hayırla mükafatlandırsın. Allah Teala herhangi bir peygamberi ümmeti tarafından mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem bizim ümmetimiz tarafından hayırla mükafatlandırsın. Hakkı üzerimizde çok büyük. Ne ana hakkı ne baba hakkı ne kara hakkı ne koca hakkı. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hakkı gibi bir hak Allah'ın hakkından sonra olamaz. Çünkü şu kadar ilimleri bize öğretmiş, bildirmiş dünyamız, ahiretimiz, hayatımız, mematımız her şeyimiz onun beyanlarıyla yoluna girecek inşallah. O olmasa yani onsuz bir hayatta biz dünyamızda zindan ahiretimizde niran olur cehennem ateşi olur Allah muhafaza etsin. Onun için çok borçluyuz Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cuma gecesinde sonsuz salavatlar gönderiyoruz. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Bir gün hutbe okudu Ve bu hutbesinde şöyle buyurdu Hutbe derken tabi İlla cuma hutbesi anlamında değil Zaten e, hadis-i şeriflerde çok geçer Hutbe okudu hutbe okudu gibi Millet de onu cuma hutbesi zanneder Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbelerinde çok kısa konuşurdu Birkaç kelime konuşurdu Çünkü cuma hutbesi biliyorsunuz Konuşulmaz Hareket yapılmaz, konuşana sus denmez, taşlar kımıldatılmaz, oran buran kıpırdatılmaz falan. Cuma hutbesinin iki rekatı, iki rekat namaz yerinde, öğlenin dört rekatından iki rekatı hutbe, iki rekatı da cuma yani. Bu itibarla cuma hutbesinde insanları çok bağlamamak için, farz gibi, çünkü namaz gibi bir durum olduğu için nasıl namazı aşırı uzatamıyoruz? E, bu farz namazlarda hastayı, yolcuyu şunu bunu düşünüyoruz, abdestin daralanı. Hutbede uzatılmıyor Bu itibarla bu hutbelerden maksat nedir Bizim şu anda yaptığımız Konuşmalar gibi Vakti saati önemli değil Yani cuma hutbesi değil Sabah namazından sonra Bir konuşma yapardı İcabında öğlenden sonra çıkardı İki üç basamaklı işte şey vardı Minberi vardı daha evvelce o da yoktu biliyorsun, Hurma kütüğüne dayanırdı Sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapardı Yani buradaki hutbe deyince ne anlıyorsunuz Konuşma yapardı bunu anlıyoruz yani. Yoksa çünkü bu kadar kelamları bir hutbede yapacak değil. Mesela bir hadiste ne anlatıyor Allah sahabe-i kiram? Sabah namazında çıktı, öğlene kadar konuştu. Hiç fasılasız. Öğlene kadar. Indi öğleni kıldırdı, yeniden başladı konuşmaya. İkindiye kadar. İkindiye başladı tekrar akşama kadar. Hiç durmadan ve kıyamete kadar olacak her şeyi bize haber verdi diyor şey gizli yok ama artık kiminin aklında kaldı kimi unuttu tabi yazma kayıt gibi şeyler o anda hazır değil tabi sahabe ekramdan çok hafızası çok kuvvetli insanlar var Ebu Hureyre'ler var radıyallahu anh büyük sahabiler var ama yine de Allah Teala bize kadar intikal etmesini murad ettiklerini bize lazım olanları bize kadar ulaştırdı elhamdülillah Tabii ki bu demek değil ki her buyurduğu da bize kadar ulaşmış olmaya bilir ama bize ulaşanlarda bize yeterli derecede vaz var ilim var gerekli olan bilgi bize ulaştı elhamdülillah Allah ha, alimleri hadis hafızlarını tabi bu alimleri bu hizmete müsahkar etti yemediler, içmediler, uyumadılar değil mi? Bu ilimleri bize kadar nakletmek için gayret gösterdiler yani bu barak insanların yazdıkları kitaplar. İmam-ı i̇mam Suyutilerin tabi onlardan daha evvel çok büyük tabakalar var ama birkaç örnek olarak söylüyoruz. Hayatlarına vuruyorlar yazdıkları eserlerin varakasını, sayfasını gününe 15 sayfa, 20 sayfa, şu bu düşüyor. Burada da tabi bunun çocukluğunu çıkmak lazım. E, çocukluğunu, ya, ilim tahsil ettikleri süreyi çıkmak lazım. Bunlar anasından doğduğu gibi yazmaya başlamadılar. Ondan sonra bunun meşgalesi, taşkalası vesairesi hastalığıydı, yolculuğuydu. Bunları da çıkmak lazım Hiçbir hesap tutmuyor Yani o kadar gayret etmişler ki Bu kadar ilim bize geldiğine göre şimdi Diyorlar ki Ağız oynatacak Şey bile yememişler Meşgul etmemek için Sıvı sütlü şeyler Sıvı şeyler neden hemen dikiyor E şimdi çorba bir tas çorba Adam 15 dakikada yenir ya Ama diktin ağzına bir dakikada yenir yani E şimdi kaşık Tuz, ekmek, böyle bir keyifli bir de salata 20 dakika gitti. Adamın 20 dakika vakti yok. Sütlü bir şey diyor, ağzını al İmam-ı Nevevi mesela, radıyallahu anh, İmam-ı Nevevi meyve yememiş hayatında. Yani neden işte vücuda rutubet yapıyor yani yaşlık veriyor, o rutubette ne oluyor? Beyne dima buharlamışma oluyor, uyku yapar diye. Su içmiyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yap abdestin bozulmasının hesabını yapıyorlar. Neden? Kitap yazacak. Yazacak, yazacak, yazacak. Sana bana ilim bırakacak. Sen de bu zatların ilimlerini bırakacaksın, masonların, leonsların köşe yazılarını okuyacaksın. Alacağın her gün bir gazete, ne kadar cahil varsa orada yazıyor, onları okuyacaksın da bu hadisleri okumayacaksın. Sana kim acısın ya? Kendini acımayana kim acısın ya? Hocam ben öyle kötü yazar okumuyorum canım. Müstehcen bilmem ne köşeleri okumuyorum. Ben kim okuyorum? Ben ilahiyatçıları okuyorum. Sen tam zokayı yuttun. Seni kim temizleyecek şimdi? O ilahiyatçılar bir bela bir bela bir bela. Püsküllü bela. Bugün bir tanesi yazmış eski diyanet reislerinden. Ateşle oynayan var bir tane ateşle oynayan. Bugün yazıyormuş da kalu bela diye bir şey yok diyor Araf suresine misaldir diyor canım temsildir diyor yani Allah öyle e, somut şeyleri soyut bir şeyler somut soyut bir laflarla bu kadar ne ayet var ne hadis var diyor ayet işte Araf suresine Ebu Davud'un hadisi var bugün bugün mü yazmış dün mü yazmış bugün yazmış e şimdi adam bunu okuyor ondan sonra da bir tanıdığına mail çekiyor. O ona, ona telefon diyor. Ne var? Ya falan hoca böyle yazmış. Biz böyle bilmiyorduk da hangisi doğru. E niye okudun onu da zehirlendin şimdi? Ben seni nasıl temizleyeyim ya? E nasıl okuyor? Diyoruz sana ki sen araştırmacımızın, Sen alim misin? Sen ne okuyorsun bunları? Bunlar sapık görüşlü insanlar. Yanlış görüşlü insanlar kalkıyor gidiyor restübü rabbiküm gibi Kalu bela diye herkesin bildiği bir şey diyor böyle bir şey yok uydurma diyor ya adamların dili ayete uzanıyor hadise uzanıyor kuranda geçeni bile tahrif ediyor çeviriyor bu böyle değil diyor bu örnektir diyor falan yok böyle bir şey diyor daha bugün yazmış mesela e şimdi onun için siz doğru adrestesiniz Allah Teala eli sünnet alimlerden ayırmasın ama ve lakin siz de biraz meraklısınız Bakayım şu da ne diyor. Bir de onu dinliyorsunuz. Bir de bakayım şu ne yazmış. Bir de onu okuyorsunuz. Sonra sizle de uğraşmak zor oluyor yani. Çünkü adam diyor ki benim kafam karıştı Hoca Efendi diyor. E şimdi karıştırmaya bir lüzum yok. Ayet hadis net. Biz bunları devamlı sizi tembihliyoruz. Uyarıyoruz ama e, nefis e, merak ediyor bazı şeylere ve lakin bu kadar eserler, ehli sünnet alimlerin kitapları, onların tercümeleri yapılmış, bu kadar ilimler varken siz bunları bırakıyorsunuz da kendi kafasından uyduranları niye okuyorsunuz ya? İşte bu alimlerin bize naklettikleri hadis-i şerifler şimdi önümüze açılmış, serilmiş, alimler onu cem etmiş, derlemiş, efendim böylece bize Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem, deccal ilgili yaptığı konuşmaları toplamışlar. Biz de okuyoruz. Şimdi bunda böyle bir şey yok demenin ne anlamı var? Bunu nasıl diyebilir bir insan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var diyor, sen yok diyorsun. Yani bu nasıl, Allah Resulüne nasıl iman olur bu yani? Bu peygambere imanla bağdaşır mı ya? İnnehu lem yekun fil ard münzidera allahu zürriyet Adem aleyhisselam أعظم min fitnet Allah Teala Adem aleyhisselam'ın çocuklarını yarattığı günden beri yani insanlık tarihi başladığından bu yana Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne dünyada var olmamıştır. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu büyüttüğümüz kadar var mı? Ne kadar büyütsek yine küçük kalır. Kainatın Efendisi'nde mübalağa var mı? Haşa. Çünkü mübalağa nedir? Yalandandır. Mübalağa bir şeyi olmadığı kadar büyütmektir. Mübalağa yapan ne yapmış olur aynı zamanda? Yalan konuşmuş olur. Resulullah mübalağa yapmaktan münezzehtir. Ha sen ben mübalağa yaparız yani. Görür orada bir şey mesela onu büyütür. Efendim 500 kiloluk ineğe, 5 tonluk inek der yani mesela. Bu bizim insanlarımızda var ama yalan olur ayrı dava. velakin Kainat efendisi ne buyurduysa odur. Yeryüzünde Deccal fitnesinden büyük fitne Adem Aleyhisselam'dan beri neler oldu? Artık bazılarını duyuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de neler anlatılıyor? Ne tufan, mecela, dünya denize, kalıyor, ne hadiseler anlatılıyor dünyayı kaplayan veyahut bazı bölgeleri kapsayan, bölgesel olsun, dünya çapında olsun ne olaylar anlatılıyor? Bunların hiçbiri Deccal fitnesinden büyük olamaz buyuruyor. وَاَنَّ اللّٰهُ الْاَمْعَسْنَ بِيَنْ لَا هَذَّرَ اُمْمَتَهُ الدَّجَّالِ Allah Celle Celaluhu hangi bir peygamberi gönderdiyse mutlaka her peygamber ümmetini deccaldan sakındırmıştır. Halbuki bak o ümmetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve bizden çok önceki ümmetler onlara bile peygamberleri deccalı söylemiş ve deccalın fitnesinden sakındırmıştır. اَنَا ve الْاَنْبِيَا وَاَنْتُمَ اَخِرُوا الْاُمَمْ ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Bu zamana kadar Deccal çıktı mı? Çıkmadı. O zaman ve haricun fiikum la mahale. Artık kesin anlaşıldı ki Deccal bu ümmette çıkacak. Çünkü ümmet bitti artık. Deniz tükendi. Dünya sonuna geldi. Bundan sonra bir peygamber gelecek değil. İsa Aleyhisselam inecek ama peygamber olarak değil. Efendimize ümmet olarak inecek. O ayrı bir şey. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni bir din, yeni bir şeriat, yeni bir kitap, yeni bir peygamber gelmeyecek. Bu ümmetten sonra da başka bir ümmet gelmeyecek. O zaman Deccal'ın nerede ne zaman çıkacağı belli oldu. Yani bu ümmetin içinde çıkacak. Olduğu kesinleşti. Fehabd fi rafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle onun hakkında indirdi, kaldırdı. Efendim anlattı, dinletti artık tabi e, hepsi de bu rivayetlere ne kadar yansımıştır. Hatta zanennâ hu nahl Biz diyor sahabe-i kiram zannettik ki mescide yakın hurmalığın oraya kadar ceccal geldi herhalde. Şu anda çıktı da orada bulunuyor zannettik. Hatta kimisi cemaatten kalktı gittiler oralara bakınma. İmana bak. itikada bak. Yakine bak. Peygamber bir şey buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka kesin olarak takip edeceğine karşı şüphesiz inançlarına bak. İşte sahabe-i keramla bizim farkımız meydanda. فَلَمَّا رُحُنَا اَلَيْهَ عَرَفَ ذَعَلِكَ مِنَّا Sonra anladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimimiz o gittilip baktık, bakındık falan. Buyurdu غَيْرَدَّدِّ اَلِيْهِ اَخْوَفَنِي عَلَيْكُمْ Deccal'dan başka şeyleri e, size daha tehlikeli buluyorum. Yani Deccal büyük fitnedir ama Deccal'dan büyük fitneler de var. Diye bazı başka fitnelerden bahsetti. Burada o hadis-i şerifin o kısmı zikredilmiyor. ve يَغْرُجْ وَاَنَ fe فَاَنَ حَج۪يجُهُ دُونَكُمْ Eğer ben sağken çıkarsa tabi burada bir şartlı konuşuyor gaybı biliyor iddiasını gütmüyor. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyor. Ancak Allah bildirirse biliyor. Tabi vefatından evvel bu gayıplar kendisine bildirildi mi? Bildirildi. Ve deccalın ne zaman çıkacağını da biliyor muydu? Biliyordu. Fakat bunları açıkça tarih vererek beyan etmedi. Onun için ifadelerinde dikkat ederseniz Allah ile birlikte yani Allah'a karşı edeberi ayet. Yani şu zaman çıkacak, şöyle olacak şeklinde değil de böyle şartlı e, şek ifadeleriyle. Ha ben varken çıkacağı kesin ama ben varken çıkarsa e, ben yeterim ona. Siz merak etmeyin ben onu şimdi bitiririm diyor. Ben sizi korurum diyor ondan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne hacici kulli müslim. Ne kadar Müslüman varsa diyor her Müslümanın müdafiği koruyucusu benim diyor. Hangi fitne çıkarsa ben onu korurum diyor. Tabii ki vefat etmişse de ruhaniyeti sağdır. Ve diğer şehitlerin falan ruhaniyetlerine de benzemez. Şehitlere bile Allah Teala ölü demeyin buyuruyor. Belahya asıl diriler onlardır diye bize duyuruyor. Ve şehitlerin muharebelere katıldıkları hala görülüyor. Şu anda bile Müslümanların ordularına şehitlerin katıldığı görülüyor. E, dolayısıyla peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem... Tabii ki çok üstün bir hayatla haydir ve e, onun müdafaası bizim üzerimizdeki himmeti ve koruması devam etmektedir elhamdülillah ama yahruc min benden sonra çıkarsa diyor e, ki öyle olacak değil mi kesinleşti kainat efendisinin ardından sallallahu aleyhi ve sellem asırlar geçti 14 asır geçti daha da çıkmış değil ama sağdır deccal yaşıyor dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da yaşıyordu onu önümüzdeki derslerde sıramız geliyor anlatacağız sahabe-i bazıları deccalı gördü Resulullah efendimiz görmedi ama bazıları gördü ve geldi anlattılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topladı bütün sahabeyi tekrar onlara anlattırdı. Bak ben size anlatıyordum arkadaşlarınız gördüler diye bu konuları önümüzde gelecek. Şimdi hepsini bir günde anlatamayız. Deccal sağdır. Yani nasıl ki İsa aleyhisselam ölmemiştir ikinci kaç semada sağdır İsa aleyhisselamın karşısındaki o fitne gücü de deccaldır o deccal da sağdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha ondan evvel efendim yaratılmıştır ve yaşıyor e, o zaman ona bakarsan hoca şimdi bu 1500 yaşını geçmiş olması lazım. E geçmiş olur ne var? E, nasıl yaşıyor? Allah Allah. E, İsa Aleyhisselam nasıl yaşıyor? İsa Aleyhisselamın 2006 di şimdi 2006 neye göre bu takvim? İsa Aleyhisselamın doğumuna göre yapmışlar onu göyer. Ne oluyor o zaman yaşı? 2006 oluyor. 2007 oldu şimdi. E, İsa Aleyhisselam yaşıyor mu? Yaşıyor. İsa selamın öldüğüne dair hiçbir ayet hadis yok. Ölmediğine dair var. "Ni'iselem miyut, İsa ölmemiştir" diyor hadis-i şerifte. nerede ikinci kat semaya Allah onu yükseltti. E ve Onu öldüremediler diyor. Çarmaha gerilen o değil diyor. Ve mahkatelu ve masalbu Kur'an söylüyor. Ne asabildiler ne öldürebildiler diyor. Yine ayette "Berfa'aullahu <gülüyor> le" Allah onu kendi katına yükseltti diyor. Bunlar hep ayettir. Hala bunları anlamamakta inat eden layiatçı var çok ama durum bu. E nerede diyor? 2. E kat semada yaşıyor. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz görüştü ama sallallahu aleyhi ve sellem. Adem babamızla 1. kat semada görüştü. İsa aleyhisselamla, Yahya aleyhisselamla 2. kat semada görüştü. Diğer peygamberlerle de görüştü ama İsa aleyhisselamın farkı var. Nedir farkı? Öbürleri vefat etmişler. Bedenleri nerede? Dünyada. Onların ruhaniyetleriyle görüştü. Tabi aynı beden şekliyle görünüyorlar ama onlar vefat etmişler. İsa Aleyhisselam yaratıldığı haliyle duruyor yani. O hiç vefat etmemiş. Ölüm geçirmediği için aynı beden ile. Tabi Allah onu meleklere katmış. Yemekten içmekten uzaklaşmış. İnsani ihtiyaçlardan, beşeri ihtiyaçlardan arınmış bir haldedir. Yani şu anda bizim anladığımız manada değil. Adam bunu anlamıyor. Diyor ki ya diyor orada atmosfer yok diyor. Atmosferde hava yok diyor. Atmosfer yok. Nasıl yaşayacak diyor. Allah. iyi e o zaman cennette atmosfer var mı? Cennet neresi? Cennet nerede kardeş? Yedi kaç semanın de diyoruz. Cennet var mı şimdi? ehli i sünnete göre. Rıdnet dil diyor Kur'an. Cennet hazır bekliyor diyor cennette horüler, murler var mı şimdi bu kadar hadi okuyoruz size Ramazan'da iftar geceleri işte cennet şöyle oluyor şura böyle oluyor İslamiyet bütün bunları bize anlatıyor orada ne var atmosfer nasıl yaşıyorlar acaba? Ya bu mantık mıdır? Sana burada hava lazımsa öbürüne orada civa lazımsa Allah kime ne lazımsa onu orada yaratıyor. Kimi nasıl yaşatacaksa onu orada yaşatıyor. E sen denizin, denize daldır kafanı sok bakalım yaşayabiliyor musun? E balık orada yaşıyor e şimdi sen de bir balıklığı dene bakalım Allah Allah ona orada öyle yaşatıyor seni dışarıda böyle yaşatıyor balık da çıksa ölüyor ya yani mantıkla çözülür mü bu Allah Teala yaşatmak istediğini yaşatır nerede yaratmak istiyorsa orada yaratılır nerede yaşatmak istiyorsa orada yaşatır bunu anlamayacak ne var adamın kalbine pil takmışlar adam ölmüş kalbi çalışıyor e niye yaradı bu şimdi yani kalp çalışanı öldürebiliyor efendim yani öldürmek onun onun sıfatı yaşatan odur öldüren odur senin benim anladığım işler bazı sebeplerdir görüntüde kalır hakikate vasıl olmaz Güç varla bunlar imansızlıktır Allah muhafaza etsin. Yani İsa selam ikinci kat semada 2000 senedir nasıl yaşıyor? E şimdi bunu düşünmek imansızlıktır. O zaman Allah ve ala kulli şeyin kadir dediğin Allah her şeye kadirdir diyorsun sen. O zaman Allah'a inanmıyorsun Ben Seninle ne konuşacağım ya? O zaman sen cennete de inanmazsın bu durumda. Cennet şimdi var diyorum. Adam diyor ki Amerika daha öyle bir yeri bulmadı. Nasıl var diyor eşcinsin? Ben ben senden nasıl konuşayım ki Amerika bulmamış cenneti diye. Amerika birinci kata çıkamamış ki daha. Daha birinci kaç semaya ulaşmış değiller. Ulaşacak imkanları da yok. Bu itibarla teccal yaşıyor. E, tabii ki en azından e, bu durumda 1500 kadar bir yaşı var. En azından. Resulullah'ın zamanında sağ olduğuna göre sallallahu aleyhi ve sellem tabii temim idari sahabeden görenler onu kaç yaşında gördüler tabii o hesabı tam bilmiyorum ama e, en azından asgari hesabı biliyoruz. Bu durumda deccal sağ. Şu anda dünyada sağ. Ha, ama hangi adada, hangi okyanusun oda, adasında bunları konuşacağız. Önümüzdeki hadis-i şerifte derslerde geçecek. Kainatın efendisi buyuruyor ki, benden sonra çıkarsa feküllün hacici nefsi artık herkes kendini koruyacak. Herkes kendini nefsini savunacak. Ama peşinden de buyuruyor kurban olduğum Vallahu halifeti ala kulli müslim Her Müslüman kuluna benden sonra benim ardımdan benim yerime Allah yeter diyor. Benim Allah benim halifemdir diyor. Allah benim halifemdir derken yani benim vekilim manasında değil haşa. Sizin anladığınız ya ne demek? Halife ardınca gelen yani benden sonra ben yoksam ben size Allah'a emanet ediyorum demek. Allah'a size bırakıyorum, koruyucu olarak. Allah yeter. İnşallah bizim nesillerimize de yeter. Biz yeter ki İslam üzere çocukları yetiştirelim. inşallah Allah hepsini koruyacak. Ve nevuya koruyucu, Muhalledin, Matarikin, Şam ve Irak, Şamla Irak arasında bir yoldan çıkacak. Şamla Irak arasında, tabii ki o İspahan'dan Şam'dan çıkışı gelişleri ayrı fesada başlama noktasında ortalığa görünme, insanlara efendim kendini açıklama durumunda feya'ithu yeb'atü seraya ve cünude yemin ve artık o Şam'la Irak arasında güçlü bir bölge bulacak, kendisi o zamana kadar güçlenmiş olacak, insanları etrafında toplayacak seriyeler, müfrezeler, bölükler kıtalar toplayacak onları sağa sola dünyanın ucuna bucağına yayacak. وَاَنَّ عَلَى مُكَدِّمَتِي سَبْعِينَ اَلْفًا Yahudi يَهُودِ إِسْبَحًا İspahan, Yahudilerinden yetmiş bin kişi öncü kuvvet olarak onun önünde gezecekler. İspahan Yahudileri yetmiş bin kişi efendim bir e, bölük olacak. عَلَيْهِ مُرَجُلُونَ اَشْعَرُ eee çok tüylü kıllı bir adam onların da önünde e, bulunacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya ibadallah fesbutu ey Allah'ın kulları sebat edin yani sabredin sebat edin beni dinleyin bana itaat edin fe'enli asufu lekum sufetten lem yasufha eyyu nebiun qabli şimdi size deccalı öyle bir tarifle edeceğim ki, benden evvel hiçbir peygamber onu öyle tarif edememiştir. وَاَنَّهُ يَبْدَعُ فَيَقُولُ اَنَنَ بِيُّنْ وَلَا نَب۪ي İlk iş şu, Deccal ilk çıkışındaki iddiası, ben peygamberim demek olacak. Ama iyi bilin ki, benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Bir defa oradan yanlışı anlayın. Kim çıkarsa ki ben peygamberim bir defa onun deccalın mukaddimesi olduğunu efendim şu anda da çok çıkanlar var bana vahiy geliyor diyenler var bundan evvelde çok çıktı hala da çıkar bundan sonra da çıkacaklar olabilir burada ilk fesadı fitnesi ben peygamberim demek olacak ki bu en büyük bir kafirliktir oradan tanıyacaksın ondan sonra ikinci olarak diyeceği Baktı ki peygamberlik tuttu. Bu millet yuttu. Diyecek ki ene rabbi bugün ben sizin Rabbinizim diyecek. Evvel ben evliyayım dese eşeği çıkartsan şeyh diye kırk tane mürit bulur o bu zamanda. Ne kırkı ne kırk bini. Efendim evliyayım desen şeyhim halifeyim şuyum buyum millet dolacak. Allah Allah. Bu millette bir alemdir ya. Hak olanları bulmaktan ziyade batıla oluk oluk giderler yani. Batıla çünkü şeytan da ne yapar? süsleme yapar ondan sonra baktı ki o tuttu ben peygamberim diyecek bu sefer bir şeyler de gösteriyor baya bir şeyler gösteriyor canım şimdi hiçbir şey gösteremeyen kabazlara uyuyor millette tehcal gibi hüneri olana uymayan az adam kalır yani. bu sefer ben peygamberim diyecek o da tuttu baya bir ordu toplayacak güçlenecek ondan sonra bakacak ki bu millete ne desen gidiyor o zaman ben Rabbinizim haşa ve diyecek şimdi yine orada da kainat efendisi bizi uyarıyor ve la teravne hatta temutu siz şunu bilin ki şuna inanın ki siz ölmedikçe Rabbinizi göremeyeceksiniz Allah Teala görülecek mi? görülecek inşallah görüleceği kesin de biz görürüz inşallah yani inşallah görülecek demiyorum görüleceği kesin de bize nispetle ne demek zorundayız? İnşallah. Sahabe-i kirama bile bu hafta efendim derste geçti. Hadis-i şerifte soruyor. Hel müşemmerul il cenneti. Hadi cenneti kazanan var mı? Kolunu paçasını sıvayan cennet şöyle güzel, böyle güzel tarif ediyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor. İşte var mı cennete? Ee, hazırlanan sahabe gram nahnu'l müşemmiruna ya Resulallah, tamam biz hazırız sıvadık kolupacayı cenneti kazanacağız deyince kulu inşallah hemen onlara bile diyor ki halbuki hepsi cennetlik ama inşallah deyin. Tabii ki bizim gibiler inşallah dememiş yapamaz. Çünkü sonumuz belli değil. İmanla ölebilirsek inşallah cennete girebilirsek inşallah Mevlan cemali görürüz inşallah. Ha bunlara inşallah gider. Ama göster bize cemalini ya Rabbi inşallah denmez. O zaman amin denir. Çünkü duaya inşallah katmak olmaz. Habere inşallah katılır. Yani göreceğiz derken inşallah'sız demek günah olur. Ama göster bize ya Rabbi derken inşallah demek de yanlış olur. Çünkü orası duadır. Duada da inşallah olmaz affet bizi yara inşallah olmaz affeyle bizi ya bir kesin konuşacaksın orada ideal hadi felyazi filmeele dua ve istekte diyor kesin bir talep yapın ısrarlı bir dua yapın orada inşallah demeyin diyor duada ama haber veriyoruz gireceğiz göreceğiz o zaman bu dua değil o zaman inşallah Çünkü biz orada kesin bir bilgiye sahip Değiliz. Allah'tan isterken kesin isteriz. Çünkü o bir dilektir. En ne? Kabul edecek Allahü Teala'dır. Fazlu keremiyle bize cemalini gösterecektir. İnşallah diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de. Tabi mutezile mezhebi bunu inkar ediyor. Yani sapık bir fırkadır. Kafir demiyoruz. Fakat 72 fırkanın sapıklarından biridir. E çok görüşleri var. Eli sünnete karşı. Çok alimler de bunlara kapılmıştır. Maalesef o onlar diyorlar ki cennette de Allah Teala görülmeyecek diyorlar. Ama e, ayet-i kerimelerle sabittir ki Allah Teala cennette görülecek. Ne bu ayetle vecûhun yemeydinne illâ rabbihâ nâzire. Bir takım yüzler aydın olacak, Rabb'isinin cemaline bakacak diyor. Kıyamet suresinin ayet-i kerimesinde. Bu ayetle sabittir. Ama öbür ayet diyor, "Lâ tudrikul-absar" <gülüyor> Ve ve Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Ha onlar orada yanlış anlayarak göremez zannediyor. Halbuki idrak edemez diyor. Görür buyururken ne diyor? Rabbisine bakacak diyor. O tamam. Burada ne diyor? İdrak edemez. İdrak ne demek? Görse de kavrayamaz. Kavramak ne demek? Ha ben sizi kavruyorum. Nasıl kavruyorum? Sana baktığım zaman da senin başın, sonun, sağın, solun, bittiği bütün kenarın, köşeni görüyorum. İşte bu kavramaktır. Ama allah Teala görülür ama idrak edilemez. Niye idrak edilemez? Kimse allah Teala Teala'yı gördüğünde tarif edemeyecek, örneklendiremeyecek, vasfedemeyecek, anlatamayacak. O bir haldir, yaşanacak. He onun içindir ki, siz ölmedikçe Rabbinizi göremeyeceksiniz bu ne demek öldükten sonra cennete girenler görecek demek e şimdi çıkıp dünyada birisi ben Rabbinizim derse siz ona ne diyeceksiniz sen çalsın diyeceksiniz neden e çünkü ben dünyada seni görmemem lazım Rabbim ol, olsan seni görmemem lazım bir defa sen görülüyorsan anladım ki Rabbim değilsin bu da çok önemli bir bilgidir bu hususta Bizi sebat ettirecek bilgidir Bir defa okuduk geçen derslerde Deccal'ın tarifini yaparken Deccal nedir? Şaşıdır ve gözü Bozuktur bir gözü düzlenmiştir Memsuhtur Onun için Mesih denir ona Gözü düzlenmiş ve rabbukum beraber? sizin Allahınız haşa şaşı değil. Sizin Allahınız Rabbiniz haşa gözü bozuk değil. Haşa Allah gözden münezzeh. Allah bizim gibi gözden kaçtan münezzeh celle Celaluhu. Bu nasıl Rabbiniz olacak? Ve ne maktubun beyne ayney kafirun katibin ve gayri katib. Deccal'ın iki gözünün arasında ne yazacak? Kafir yazacak. Huruf-ı mühe, ile yani hece harfleriyle kafir yazarken böyle şimdiki Kur'an'da yazılan kafir gibi değil. Harf harf yazılıyor. Kesik harfler. K, F, R. K bir harf. F ayrı harf, R ayrı harf. Buradaki yazı öyle olacak. Yani Kur'an'daki kafir öyle yazılmıyor biliyorsunuz. Kaf'ı Elif çekiyor böyle K oluyor. F ile R birleşiyor, Fir oluyor. Bu öyle değil. Kaf ayrı harf. Hani Elif B'de çocuklara... Okutulan Elif Bağ'da var ya kaf ayrı, fe ayrı, re ayrı, ha. Öyle burada üç harfi okuyacak. Kim okuyacak? Her inanan okuyacak. Peki okuma yazması varsa da yoksa da? Varsa da yoksa da okuyacak. Okuma yazma hiç bilmeyen bile, Arapça bilmeyen, Elif bilmeyen bile eğer imanı varsa Allah ona okutacak. İşte bu imanın muhafazasıdır. ve annemin fitnetihi ki onunla cennet ve ara fitnelerinden biri de yanında bir cennet bir cehennem olacak. Ne dedik? Dağlar önünde gidiyor. Cennet gibi böyle vadiler dağları gezdiriyor, gezdiriyor seyyar. O sirkmirk yapıyorlar ya böyle bazı hokkabazlar getiriyorlar birkaç tırlık malzeme falan. Bununki hepten acayip. Bu <gülüyor> böyle dağları, taşları oynatıyor getiriyor ya bu tam kabaz, Tam oyun sergileyecek yani. Tiyatro. Ama kanmamak zor. Fenerû <feyi> cennetû ve cennetû n'ar. Ateş diye gösterdiği adam gözü bakarak ateş diye gösterdiği atarım seni ha! diye yakarım diye dedi ettiği yer. Aslında cennet gibi esenlik ve serinlik. Ha cennet diye gösterdiği öyle efendim yeşillikler, ırmaklar bilmemler Hakikatte ateş. Yani o tarafa geçip de ona inanıp da Rabbim sensin deyip de o tarafa geçen yandı. Ben seni inkar ediyorum. Benim Rabbim ancak Allah deyip de onun ateşe attığı cenneti buldu. Dünyada da yani yanmayacak. Ya ateşin içine girse bir de bakacak. Üf serinlik. Ama tabii bunu da herkesin denemesi kolay olmayacak. Bizim millet neye inanıyor? E ben gördüğüme inanırım. Şimdi burası yanıyor hoca efendi. Sen diyorsun ki gir. Ben o kadar keriz değilim. Kusura bakma. E bana ne? Bana ne? Ben Resulullah'ın tarifini yapıyorum size. Te tercümesini yapıyorum hadislerim. ben Bakalım ben de akıllı mıyım, keriz mıyım hiçbir şey belli değil yani. O mesele imtihanda çıkacak. Şimdi imtihan yok. Rahat zaman herkes birbirine efendim hürmet izzet Hacı efendi, hoca efendi. Bir yangın çıktı mı görürsün bakalım. Hacı'yı kim kurtaracak? Hocayı kim tutacak? Hepsi kaçmış gitmiş adam. Kim yanarsa yansın diyecek yani. Ama ateşi görüp de ya atla bismillah. E sen önce atla buyur ya kardeşim. Resulullah buyurmadı mı ki bu şöyle böyle? Ya kardeşim şimdi ben gördüğüme mi inanayım, duyduğuma mı inanayım şimdi? Sen Resulullah'tan duyduğuna inan sallallahu aleyhi ve sellem gözünün Gördüğüne inanma. Gözün seni çok yerde yanıltabilir. Biz gayba imandan bahsediyoruz ve gayba imanla vasıflanıyoruz. Kur'an'da ellediğine yüminune bil gayb görmediklerine inanırlar diye ediliyoruz. Zaten gördükten sonra herkes inanacak. Bu itibarla femenub diliye binarihi Deccal'ın ateşiyle imtihana tutulan yani Allah muhafaza buyursun başımıza da gelebilir. Bilmiyoruz ki birkaç senelecinin Bu Burada gayb biz bir tarih söyledik şu dur budur O da bir tahmin mi Ayet nedir? Yani yakınlaştığı kesin ki Belki ulaşacak olabilir insanlar Onu bilmiyoruz Kimin başına geldiyse Daha sonra bizi dinleyecekler de olabilir Onlardan birinin başına gelebilir Bunlar kayıtlar kalıcı olabilir Kimin başına geldiyse Deccal çıkmış Cenneti cehennemini getirmiş Sergilemiş Efendim inanmayanı ateşe atacağım diye tehdit etmiş ortalık yanıyor ateş tutuşmuş kuyular efendim millet başına getirilmiş şimdi deccala sen benim Rabbimsin demek gerekiyor mecbur ediliyor bu durumda kalan ne yapsın deccalla karşılaşan ne yapsın deccal karşına geldi yani bundan nasıl baş edebilirsin bundan ancak Allah baş edebilir Celle o, o durumda kalana tavsiye ediyor hemen Allah'a sığınsın işte orada da Allah aklına gelirse yani bir insan da birden dara düştü mü bazısı hemen Allah aklına geliyor bazısının da hiç Allah aklına gelmiyor ani bir imtihan karşısında kazada belada Allah muhafaza kemi batacak uçak düşecek Allah muhafaza zelzele bir ani felaket zamanında tabii rahat zamanında Allah diyenlere nasip olacak. Şimdi rahat zamanımızda Allah diyorsak, Tara düşünce de ilk sözümüz Allah olacak. Celle Celalu, ya Rabbi diyeceğiz, Allah'a sığınacağız. İlk yapacağımız şey Rabbimizden yardım dilemek bir defa. İkinci ne olacak? Kevs suresinin başı okunacak. Kevs suresi Kur'an-ı Kerim'de. 15. yüzyılda tam ortasında Kuran-ı Kerim'in her cuma kef suresi okunuyor. Evvelce ben burada okurdum her cuma. Sonra Mehmet Hoca okudu işte senelerce okundu burada. Cuma günleri kef suresi okunursa bir haftalık koruması var onun. O hafta içinde deccal çıksa ona zararı yok. O garantide bir defa kef suresini okuyan haftalık korumaya giriyor. 10 sayfa kadardır Kur'an-ı Kerim'de tabi. Ama deccal karşılaşan ne yapsın? Yani karşına geldi artık. Yüz yüze, göz göze geldiniz. Bu durumda ateşi de önüne sermiş. İnanmıyorsan at atacağım seni, yakacağım seni diyor. O vaziyette kalan ne yapsın? Ker suresinin başını okusun. Kaç ayet? 10 ayet. Bir de sonundan var on ayet. Ben dualarım kitabımda bunları yazmıştım. E benim keyf surecinin başında çok hikmeti ilahiye. Yani o ayetlerin Deccal'a karşı bir koruması ve khaşsası var. Estağfirullah. Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu 'iwaca qayyiman lidrabe sen şedide yunziru'llezin. Böyle devam ediyor ileri doğru. Bir sayfa Kur'an'dan tutmuyor... Bir sayfa kadar bir şeydir. Bunu ezberlemeniz kolay inşallah. Yani ezberleseniz iyi olur. Ama ve lakin derseniz ki ya Deccal çok kaldı herhalde biraz. ben Bana daha lüzum etmez gibi. E o zaman bilmiyorum. Ama Müslümanların ezberlemesi gereken ayetler Kev suresinin başından 10 ayet kerime. Bunu okusun. Okuduktan sonra ne yapsın? Okuduktan sonra diyor ateşe dalsın. Hadis-i şerif. فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ ben söz veriyorum diyor Allah'a sığınıp Kef suresinin başını 10 ayetini okuyup ateş diye yanan tutuşmuş onun narına girene İbrahim aleyhisselama ateş serinlik ve esenlik olduğu gibi o ümmetime de deccalın ateşi dokunmayacak ve bir bostan bir bahçe olacak söz veriyor Kainatın Efendisi'ne nasıl inandık? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphe yok. Tereddüt yok. <gülüyor> Tabi sen diyorsun ki o evendi ya ne deccalı göreyim de, ne kefsü vesili okuyayım, ne şeytanı gör, ne avuzu çek demiş meselesi. Tamam ama bu senin benim tercihime kalmış bir şey. Değil imtihan olursa her tarafı kavurur. Hazırlıklı olmak, bilgili olmak her zaman için faydalı olur. Ve ennemme aleyhisselam. <gülüyor> Deccal'dan önce Allah Teala bir yardımcı olmak üzere Elyesi Aleyhisselam'ı gönderecek Allah'ın peygamberi Elyesi Aleyhisselam Kur'an'da ismi geçen Mübarek zat Ben de ziyaret ettim Ta Lübnan'ın dağlarında Ağustos'un sıcağında O dağlarda kar vardı yani Lübnan'da. O dağa gittik orada bir su çıkıyor yanından abdest aldık. Dondum böyle abdeste. Halbuki şehre insen yanıyorsun. Lübnan'ın dağlarında Elyesen Aleyhisselam kızı da yanında. Tabii ki onların Allah Teala onlara ne vermiş? Ruhaniyetlerine yeniden beden şekline girip de insanlara hizmet etme imkanı vermiş. Peygamberlerin ruhları, şehitlerin ruhlarında böyle özellikler var. Elyesen Aleyhisselam Deccal çıktığı zaman insanları uyarıcı olarak Deccal'dan önce Deccal nereye gelecek? İstanbul'a. Deccal'dan önce İstanbul'a kim gelecek? Elyesi aleyhisselam gelecek. Açıkça görülerek. O insanlara uyaracak. Büyük sahtekar Mesih-i Deccal geliyor. Ondan sakının. Allah ona lanet etsin. Diyecek. Ve yu'ti illa emne süratim ala el Deccal o kadar süratlidir ki fakat Elliyesi Aleyhisselam Allah öyle bir güç verecek ki deccal ona yetişemeyecek. Bundan dolayı bir rivatte de geçen derste okuduk, iki enne beni ede yurajülün iki zat onun öncesi olacak müdirane ehel el kura küllama dekeler karıyeten endera ehleha. O nereye gelecek İstanbul'a? Ondan evvel iki zat gelecek insanları uyaracak. Fe ila haraca minha dedik değil mi öbür rivayette bu iki zat çıktı mı İstanbul'dan Deccal'ın ordusunun öncüleri girmeye başlayacak mesela. Onlar çıkmadan onlar giremeyecek. Ve dhulul qura kullaha Medine. İstanbul'a girebilecek mi? Yok Ankara'ya gidecek mi? Mekke ve Medine dışında dünyanın her yerini çiğneyecek. Girmediği bir yer kalmayacak. Bu hadisler kesin. Fe'amur <gülüyor> Mekke Mekke'de gelecek. Mekke'ye yanaştığı zaman Zeyd'e ve bir halkın azim çok büyük bir zatla karşılaşacak. Fe <gülüyor> yekulu sen kimsin deyince enem Mikail u ba'ataniyallahu li harame ben Mikail Aleyhisselam'ım diyecek o. Allah beni Haremini korumak üzere görevlendirdi. Giremezsin burada yol yok. Defol git. Ha onu öldürse Deccal'ı bir kez gebertir onu da. Cık, bu işler öyle olmaz. Kader var burada. O yaşayacak. İnsanları fitneye sokacak. Yoksa Allah onu zaten kahreder. Ondan sonra Medine'ye Medine gelecek. Mekke'ye giremeyince Fezâvâ bi kâlkın azîm Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak, hiç aşılmıyor yani. Fakülmen ente sen kimsin diyecek. Cibril, bendeni Allah ülemne Ben Cibril Cebrail aleyhisselam'ım, Allah beni Peygamberinin haremi olan Medine'ye seni sokmamam üzere görevlendirdi, burada da girişin yok diyecek. Böylece efendim, yeryüzünde çiğnemediği yer kalmayacak. Ama Mekke Medine'yi meleklerle kuşatılmış olarak bulacak ama aması var işte. Ve yesu fehruci li Mekke'de Mekke'ye giremeyince Mekke'nin dışından bir nara atacak. Öyle bir sesi var, öyle bir bağırıyor. Dünya sel -zel -zel oluyor. Yahut Mekke'de ne kadar münafık var. O Mekke'ye giremiyor. Allah korumuş ama münafıklar çıkacak buna uyacaklar. İşte adamın içinde iman olmazsa Kabe'nin içinde olsa yine çıkar gider, cahurluk yapar ya. Münafıklık, sahtekarlık kalbinde inkar var, gizli. Bir şey arıyor, bir ortam arıyor. Ondan sonra bir ortam bulur bulmaz, efendim ne yapıyor? O kafirliğini meydana çıkarıyor. Böyle çok insanlar olur. Medine'ye de geldiğinde, yine dışarıdan bağıracak, Medne-i Münevvere'ye giremeyecek. E fakat feyukrucuullahu şirara ehliha, Medine'de bulunan münafık, sahtekar, kötü, kafir, imansız insanların hepsi çıkacaklar, deccala uyacaklar. O giremeyecek ama onlar deccala tabi olacaklar. Sonra Medine'ye yanaşınca orada şimdi kralın sarayı var. Tam o tarif edilen yerde deccalın geleceği son noktada kralın sarayı orada, o dağın üstünde şu anda. Hadis-i şerifte geçiyor, oraya kadar gelecek buyuruyor yani. Orada duracak, konaklayacak, Medine'ye yakın baya bir e, e, ikamet yapacak. Orada bir müminlerden bir zat ile karşılaşacak. Onun uzun bir kıssası var. Şimdi oraya girmeyeceğim. Dersleri sırayla devam edelim inşallahur rahman. Böylece e, karıştırmayalım. Konuları birbirine katıp karıştırmayalım çok uzatmadan kısa kısa kısa kısa kafamıza yerleşecek şekilde devam edeceğiz. İnşallahur rahman. Buradan dağılmadan. Hepimiz mağfiret olsun inşallah. Günahlarımız mağfiret olsun, anadan doğmuş gibi tertemiz olsun. Allah Teala bu cemaatlere gelip şimdi kabirde yatanlara, ruhlarına kelime-i şehadetler hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Bu şehadetlerimizi kabul eyleyip hasıl olan dağlar emsali rahmetleri şimdi sağ olsalar da aramızda olacaklardı. Bu niyetle bu sohbetlerin ehli olan kardeşlerimizi hediyeledik ihsale ile cemaatimizin geçmişlerine rahmetle hepimiz cennette cemalenle müşerref eyle ya Rabbi amin bihurmeti dâha ve âsin ve selamun alâl murselîn elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salatu ve selâmu alâ nebiyyi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn efen bu musahafeleri ruhu'l emvâti